İyi akşamlar. E, müzik ikiye ayrılır. Açık Radyo 94.9'da. Ben Güray Özkay. Ben Tanju. E, size bir kez daha iyi müzik çalmak üzere buradayız. Bu hafta size şöhretten bahsedeceğiz. Şöhretle ilgili şeyler çalıp yine onların çağrıştırdığı her şeyden bahsediyor olacağız. Evet. E, hatta e, şöhret demişken şöhret ünlülük. Evet. Ünlü ün, olma ün, durumu. Ünlü olma durumu. E, Stüdyomuzda çok ünlü konuklarımız var. Evet. Ünlü grubu. Kendilerine de teşekkür ediyoruz evet. bu akşam bizlerle oldukları için. Bu akşamki programımıza dört e, haftadır e, parçalı halde e, sürdürdüğümüz, zaten doğası gereği öyle sürdürülüyor. Arkası yarın köşesiyle başlayacağız. İlk programımızda... Vakit darlığı sebebiyle ortaya çıkmış bu köşe. Brian Auger's Oblivion Express isimli grubun Inner City Blues ki bir Marvin Gaye şarkısı coverını 10 dakikalık bir parça bu. İlk programda yaptığımız şey yüzünden 2 dakikalık bölümler, bölümler halinde. ...çalmaya başladık. Çok da güzel tepkiler aldık buna. Hala daha mailler geliyor. Son bölümü heyecanla bekliyoruz. Sekizinci ile onuncu dakikası arasında neler olacak diye sordu insanlar. Bunlara dedik ki bekleyin, görün. Biraz spoiler olacak ama... ...ben söyleyeyim. Sonunda parça bitiyor. Ama çok güzel toparlamışlar. Şimdi... Tekrar belirtelim. Marvin Gaye'in çok ünlü şarkısı Inner City Blues'un 1974'te e, Brian Auger's Oblivion Express tarafından bir canlı yorumunu 8. dakikasından başlayarak dinliyoruz. Evet Brian Auger's Oblivion Express'ten Inner City Blues'un son kısmını dinledik. Çok da güzel bir final oldu. Ee, yoğun baskı sebebiyle yapmamız gereken bir anons da e, olağanüstü insan Feryal Kabil'in ilk günden beri bu arkası yarın fikrinden nefret ettiği gerçeği bunu da sizle paylaşmak istiyoruz. E, ama herhalde kendisi de zamanla anlayacaktır ki bu yaptığımız harekette radyoculuk tarihine altın harflerle geçecek. E, ayrıca İlk bölümlerini, ara bölümlerini veya herhangi bir bölümünü kaçıran dinleyicilerimiz için de çok güzel bir haber verelim. Önümüzdeki programda e, Inner City Blues'u kesintisiz olarak beş bölüm arka arkaya evet. çalacağız. 32 kısım tek birden. Aynen öyle. E, yapmamız gereken çok önemli bir anons daha var. Geçen programı dinleyenler bilecektirler. E, Erdem Yener'den bahsettik. Evet. E, Erdem Yener'in... ...2008'de çıkan Kirli isimli albümdeki besteleri Tanju Eren'den çaldığını söyledik. Erdem Yener'de telefon açarak önümüzdeki hafta e, oraya geleceğim. Cevap hakkımı kullanacağım, Cevap hakkımı kullanacağım dedi. dedi. Biz de buyurun gelin dedik. Lakin fakat, Erdem Yener ortada yok. Evet. Bundan da şunu anlıyoruz ki söylediklerim gerçek. Evet ne, ee, ne demiştik bir kere daha hatırlatalım. E, albümdeki şarkıların hepsi Tanju Eren'e ait... Hatta evet, o kadar ileri gitti ki albüm kapağına Tanju fotoğrafını kendisi diye koydu evet. Erdem Yener aslında renci ve telefon Pekala bugün Erdem Yener için ayırdığımız bir sürü şeyimiz vardı onları iptal edince bol miktarda vaktimiz oluşunca programımızın haftalık köşelerinden bir tanesine ağırlık vermeye karar verdik Sinema köşemiz Sinema köşesinde ne zaman var? zaman size klasikleri, zaman zaman Vizyon'daki filmleri, zaman zaman da henüz çekilmemiş, çekilmesi muhtemel bir takım özgün yapımların senaryolarını veya evet. çok basitçe sinopsislerini paylaşıyoruz. Evet, Güray Bey ile kendi aramızda düşündüğümüz, konuştuğumuz şeyleri ben bir kitap olarak yayınladım. Burada bütün bu özgün senaryolar bulunmakta. Aynen öyle. Yaklaşık 16 bin Özgün senaryo var. Biz bunların içinden e, tabii hepsini şey yapamayacağımız için yaklaşık 12 bin tanesini seçtik. Bunları şimdi sırasıyla okuyacağız. E, herhalde bir saat yetmeyecektir. E, bunu da birkaç programa böleceğiz artık. Evet. E, aynı Inner City Blues gibi en sonunda bir programda hiç müzik çalmadan sadece arka arkaya senaryoları da okuyabiliriz. E, sinema köşemize geleceğiz. Şimdi tekrar biraz müzik çalalım. Çalalım ne bakalım. çalıyoruz? E, i̇lginç bir şey çalıyoruz. E, ben bu e, Jimi Hendrix coverlarını çok seviyorum. E, değişik insanlar değişik zamanlarda e, cover yapıyorlar. E, bunlardan biri de e, Wolfram Huşke adında Alman bir cellist. Cellist. Evet. Cello çalıyor. Cellör mü demen gerekiyordu? Violonselci. Evet, bir Purple Ray Purple Haze cover yapmış. Eee Diabolica diye e, 1995'te çıkardığı bir albümden. Hadi onu çalalım bakalım. E, Wolfram Wolf Huşke gelsin. Purple Haze desin. ...Almanya'dan Wolfram Hushke isimli... E, ...Violon Selci'den... ...Violoner... <gülüyor> Viol ...Çeller'den dinledik... ...Purple Haze... ...evet şimdi sinema köşemize başlayabiliriz... ...bu ilk okuyacağımız... E, ...tamamen Tanju Eren'e... ...ait bir... ...çalışma, senaryo. bir eser... Bir, bir, ...bir eser... ...filmin adı çok <gülüyor> özgün Star Wars... Evet, ...esinlenme var burada kabul ediyorum... ...evet... Fark ettim ben onu. Ee, kısa bir paragraf var izin verirseniz ben onu direkt okuyacağım önümdeki notlardan. Ee, filmin konusu kısaca şöyle: Ali ve Mehmet evlerinin arka bahçesinde roket yapmaya çalışmaktadırlar. Fakat İslami şartlara göre kesimi yapılmış rok eti bulamadıklarından işleri yavaş ilerlemektedir. Mehmet astral yollarla yıldızlara ulaşma yolunu dener fakat ulaşabildiği yıldız İsmail Y.K. olunca vazgeçer. Ali ise evi ateşe verip karşısında çıplak dans etme yöntemini uygulamak istemektedir. Arkadaşları Güray Ali'ye bu yöntemin pek bilimsel olmadığını anlatsa da iki kafadan en sonunda yaptıkları bir araçla atmosfere kadar yükselirler. Orada yakıtları biter ve dünya çevresinde bir yörüngede sonsuza dek rakı içeceklerini anlarlar. Üçüncü günün sonunda uzaylılarla bağlantı kurarlar ya da çok sarhoşturlar. Film bu ikilinin uzayda araca koymayı unuttukları tuvalet ekipmanını nasıl sınırlı ile oluşturduklarını anlatmaktadır. Evet. Valla çok güzel yazmışım. Gerçekten çok güzel Şimdi yazmışsınız. Şimdi siz okurken de böyle gözümde bir takım görüntüler canlandı. Bir Ve damla kendimden... yaş gördüm. Evet. Gözünüzün kenarında zaten. Pekala. Sinema köşemize döneceğiz. Bu akşam dediğimiz gibi biraz ağırlık vereceğiz. Şimdi eğer burada olsaydı ee, aslında Tanjere'nin yazdığını yüzüne yüzüne kanıtlayacağımız bir tırnak için söylüyorum Erdem Yener şarkısı çalacağız. Hatta bu şarkı da benim sesimi kullandı Şimdi şarkıyı dinlerken göreceksiniz ki oradaki ses benim sesim Evet ha, Bu İki... derece yani İnanamıyorum Çok gerildim hemen başlayalım Kirli albümünden Sert Erdem Yener'den dinlediğinizi ben de, ben zannediyorsunuz ben ama şimdi dinleyince fark ettim daha önce nasıl fark etmediğime de inanamıyorum gerçekten ses senin ses Ya bu şarkıyı ben kendi 40 albümüne koymak üzere kaydettim bir gün baktım tane... bilgisayarda yok dedim herhalde bir şey oldu kayboldu falan sonra Erdem'in albümünde çıkınca anladım İnanılır gibi Hanya'yı İskenderun'a İnanılır gibi değil bu arada ben radyoda size mimiklerle cevap vermeyi kesmeliyim değil mi? Ee, izleyicilerimiz ben biraz önce ne diyorsun sen der gibi baktım ama isterseniz bunları alt yazı şeklinde verelim biraz Ta, önce Rüay evet. Bey şöyle yaptı falan evet. diye İşitme engeller için ben e, geçen haftada değindiğim gibi e, bu çocuk şarkılarındaki e, sakatlıklara değinmek istiyorum hemen e, fakat e, bu şarkının sözlerini ben tam olarak e, bulamadım sizden yardım <gülüyor> almak istiyorum Ay Mini mini bir kuş donmuştu. Dondumuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Şereyi, cik cik cik cik ötsün diye. Pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Şimdi bu şarkıyla ilgili iki tane e, çok büyük hata var. Birincisi e, bu parçanın içerdiği gizli cinsel anlamlar var. Nasıl? İşte parçanın sözlerine e, ve ...olayların gidişatına bakarsanız... ...ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hadi bunu geçelim. Ben anladım, geçelim. Tamam. <gülüyor> Şimdi, e, şarkının sözlerinin içinde... ...genel olarak şöyle bir hava var. Yani kuş orada donmuş. Çocuk bunu içeriye alıyor. Bir iyilik yapıyor. Fakat kuş iyileştiği anda... ...zırt uçup gidiyor. Yani çocuklara vermek istediğiniz mesaj şu mu? E, birisine iyilik yaptığınız zaman... ...arkasına bakmadan döner gider... Mantır. ...siz de böyle ortada kalırsınız falan... ...bir yani küçük bir çocuğa vermek istediğimiz mesaj bu mu? Belki mini mini kuş karga... ...tek mantıklı açıklaması o olabilir... E, onu, ...onu söylemenin de... ...tabii burada... ...iyi kargaları temiz edelim... ...evet karga kardeşlerimize buradan <gülüyor> şey yapmayalım yani... Evet. ...buradan bütün karga kardeşlerimize de... ...e... ...hakikaten bu çocuk şarkılarında şöyle bir durum var... ...anne babalar... Kendi sorumluluklarının bir kısmını üstlerine atmak istiyorlar. O zaman bir kimse artık bu şarkıları yazan böyle birisi var herhalde. Çocuk şarkısı bestekarı diye. Ona gidiyorlar ve hani çocuğuna diyecek ki e şunu şöyle yapma bak evladım bu böyle yaparsan iyidir falan. Siz bir şarkı şey etseniz de. Siz bir şarkı şey etseniz de çocuk bunu kendi kendine anlasa diye. Yani zaten en baştan hastalıklı bir konu. Ölü bir kuş. ...çocuğun birinin elinde canlanıyor. Evet. Travmaya bak. Zombi. Z Zombi kuş. Ee, dur, bitmedi. Daha devam edeceğim. Bu çocuk şarkıları canımı sıkıyor çünkü. Peki. Ee, şunu da merak ediyorum. Şimdi... ...çocuklara bu şarkıları öğretiyoruz. Çocuklar aslında bu şarkılardaki... ...yok işte ilacı şeker sanıp içme... ...yok şöyledir... ...hah aklıma geldi... Neydi şarkı tam anlamı şeyi sözleyle ee, hani? Pazara gidelim, Pazara gidelim bir bir, paza, bir, şey tavuk bir tavuk alalım, bir tavuk alıp ne yapalım, Hapır hupur yiyelim. Mesela burada da yanlışlıklar var. Yani sen küçük bir çocuğa bir tam tavuğu durmadan <gülüyor> ara vermeden yemesini mi öğretiyorsun? Bu mudur? Bu arada çocuklar mesela yemek yemeyi sevmez, yemek yeme yemezler. O yüzden de bu şarkı hani yemek yemeye onları ısındırmak için yapılmış bir şarkı. Hangi hayvan yenir, hangi hayvan yenmez tabi aslında amaç da... E tabi leopar yemesin mesela. Pazara gidip leopar alalım, hapuru apur buru yemeyelim Fakat şey ben burada esas şeye şaşırıyorum. Çocuklarda şöyle bir durum var. Aslında yapmak istemedikleri bir şeyi şarkı olarak, eğlenerek, kakarak kikiri söylüyorlar. Büyük ihtimalle akıllarından şöyle geçiriyorlar. Ben değil, bu diğerleri. <gülüyor> Olabilir. Bu çocuk şarkılarına önümüzdeki programlarda da devam edeceğiz. Özellikle e, gelmiş geçmiş en hastalıklı çocuk şarkısı olan bir küçücük aslancık varmış. Travma üstüne travma. E, önümüzdeki hafta çok geniş vakit ayırıp bu şarkıyı irdelemek istiyorum. Ben o, o şarkının irdelenmesi sırasında burada olmak istemiyorum. Çünkü gerçekten katlanamıyorum. Ya da artık ama, hani kolonya falan bir şeyler. Ama evet yani toplum için bunu yapmak zorundayız. Şimdi geçen gün... Sizinle aramızda konuşuyorduk hatırlarsanız. Bazen oluyor evet. Evet. Ben ara sıra yaptığım gibi yine e, Guns N'Roses'dan ve Hasan Ali Polat'la yapmak istediğim Ganz projesinden bahsediyordum. E, her içkili olduğumda yaptığım <gülüyor> gibi. E, yine Guns en muhteşem adamın Izis Stradlin olduğu hakkında... Atıp tutarken siz ya ne oldu o Easy Stradlin'e diye sormuştunuz hatırlarsanız. Evet, biz ben biz o de bu göremiyoruz çünkü. Ben de bu programa hiçbir masraftan kaçınmayarak bir Easy Stradlin şarkısı getirdim. Ee, Guns N' Roses'dan ayrıldığından beri kendisinin çok sayıda Evet solo... Ben çok izini sürdüm ama. <gülüyor> çok sayıda solo albümü var. Bu da 1998'de çıkan yani Guns N' Roses'dan sadece birkaç sene sonra çıkan albümlerden bir tanesi. Ee, A Hundred and Seventeen Degrees isimli bir albüm buradan e, o gansın ilk zamanlarda özellikle daha belirgin olan e, punk hayranlığı yıllarına dayalı bir şarkı şimdi izleyeceğiz Stradlin and the Juju Hamstard dinliyoruz Parasite Biz Stradlin, Parasite dinledik. Gerçek adı Jeff Isbell. Ee, benim de gerçekten çok sevdiğim müzisyenlerden, gitaristlerden bir tanesiydi. Ben e, bu konuda şunu merak ediyorum. Neden bütün dünya Japonlara Japon derken, Japonlar kendilerine Nippon diyorlar? Bu konuyla ilgili merak ediyorsun? Yani konumuz şöhret olduğu için konumuz şöhret olduğu için Japonlar'ın kendilerine neden Nippon dediği. E, i̇sterseniz de... e, ben yine e, aynı adlı eserimden e, biz e, senaryomu okumak isterim. İsterseniz böyle Japonlar kendilerine neden Nippon Hayır, diyorlar? E, eserimizden. E, filmin adı Dünyayı Kurtadan. Çok güzel. Şimdi tretmanı okuyorum. Star Wars'ta çalışan Nedim sendikacılıktan dolayı işten atılır. Yolda bulduğu bir motosiklet kaskını giydiğinde yazgısının değişeceğinden habersizdir. Kask lanetlidir ve giyenleri e, pelüş düşmanı haline getirmektedir. Nedim artık ikili bir hayat sürmektedir. Gündüzleri, orgazm taklidi yapanları bile güler yüzle karşılayan hoşgörülü biriyken... ...geceleri pelüş avlamakta ve onları cansız yansız parçalamaktadır. Niye diyeceksiniz? Çünkü pelüş canlı bir şey değil. Evet. E, film, dişikolojik gerilim, sapan türünde. E, filmi izlerken anılarınızı, belliğiniz <gülüyor> tutamayacaksınız diye bir not düşmüşüm. <gülüyor> e, roller evet. için de şunları düşünmüşüm ama değişebilir tabii ama başrol oyuncusunu yani ben bunu bu insan için yazdım bu filmi. E, Nedim rolünde Nedim Tanyolaç. Diğer rollerde Jenna Jameson, Uğur Çakın ve e, Fred Pitt. Fred Pitt, peki. E, buradan bu proje için düşünülen Nedim Tanyolaç'a ki kendisi eski açık radyo programcılarından bir tanesidir. Ee, olağanüstü de müzisyendir. Selamlarımızı yollayalım. Geçelim mi bir sonraki şarkımıza? Geçelim madem. Yine sizin seçtiğiniz şarkılardan biri. Evet e, bu şarkıyı seçmemin nedeni yıllar önce MTV'de bir kere dinlemiş olma. Peki albüm adıyla şarkı adı arasındaki Onlar çelişki. tamamen çelişki... tamamen uydurdum ben onları. E, şöyle o şarkıyı dinledim albümü satın aldım. E, ve fakat fark ettim ki bu albümde diğer şarkılarla bu şarkı arasında bir benzerlik yok. Diğer şarkılar kötü mü? Yok iyi kötü diyemeyiz ama bunun e, tarzıyla onların tarzı ayrı. İyi kötü değil Hatta canım müzik ayrılır. E, bu Daniela diye bir kız söylüyor. Öbür şarkılar mesela bir erkek söylüyor. Enteresan. Evet Mükrem'in adında birisi söylüyor. Yani çok saçma yani. E, sanatçının adı <gülüyor> Daniela Days. Evet yani grubun adı. Grubun diyelim. adı. Evet. Sanatçılar ee, Albümün adı Slot ee, Türkçe'ye hanımefendi olarak çeviriyoruz Parçanın adı da Hundred Percent Jesus Daniela's Days'den dinliyoruz the most Az Days'den dinledik Slat albümünden 100% Hundred Jesus, 1999 tarihli albüm ve şarkı. Güray Bey, e, yine şöhret konusuyla ilgili aklıma bir şey geldi. Ben paylaşmak istiyorum sizinle. Dinliyorum. Şimdi, e, türkülerimiz içinde e, çok sıklıkla karşılaştığım bir şey var. Evlerin önü falan... Onun altına da işte esas söylemek istediği şey. Mesela bir örnek vermemiz gerekirse şu anda yazıyorum ki bu bir, hemen bir türkü de olabilir. evlerin önü kaşıktır, bizim oğlan aşıktır. Evet. Şimdi bizim kültürümüzde evin önünde bir şeyler bulunması veya birisi birisinin evinin önden geçerken evin önüne bakıp aa bunun evinin önünde kaşık varmış. Bizim oğlan da aşık yahu gibi böyle bir şey var mı? Yok. Madem diyoruz ki bizim oğlan aşıktır, direkt onunla başlasak, Neden? evin önüne hiç şey yapmasak, e, bulaşmasak... Kafiyeyi kontekst içinde halledelim diyorsunuz. Yani kafiye olsun diye... Değil. E, bir de hani diyelim kafiye olsun diye e, bu kadar kısır mı? Hep evlerin önünden başlıyoruz. Mesela ev, evlerin önü, evin sağ tarafı olabilir. <gülüyor> bu evin arkası Bahçenin var. Bahçenin kenarı olabilir. Olabilir mi? Ama yok işte yok. Türkülerde böyle bir şey var. Böyle bir kural mı var? Türkü bir kısmı Türklerin en azından... ...evlerinin önü şöyledir diye başlayacak diye. Bunu yetkililerden utanmadan talep ediyorum... ...köşesine alalım bir ara. Alalım bunu unutmazsak ben... ...bir ara gelirken evden alayım da geleyim bunu. Tamam. Peki. Peki programımızın haftalık köşelerinden... ...bir tanesine geldik. Kış köşesi. İlk defa dinleyenler için hemen bir kere daha... ...özetleyelim... Kış köşesi bu soğuk kış günlerinde bize sıcacık güzel güneşli yaz günlerini hatırlatmak üzere çaldığımız bir şarkı ihtiva ediyor. O yaz günlerinde efendim doktorlar ne derler? Güneş ee, küçük, ve doktorlar küçük küçük, küçük öğünler yiyin bol sulu şeyler tüketin derler. Şimdi şarkıyı oraya bağlayacağım. Ha. evet. Çalacağımız şarkı e, olağanüstü bir grup. Şu Teksaslı küçük grup var ya. Küçük. ZZ Top. Evet. ZZ Top'un 1975'te çıkarttığı Fandango albümünün son şarkısı. Evet. Taş. Şimdi taş ne? Taş yerinde ağırdır. İnsan <gülüyor> kapıdan gelir, ayakkabı ayakta güzeldir. Bunlar atasözlerimiz. İşte bütün bunlar da bizi o güzel sıcak yaz günlerine götürüyor. Haydi bakalım. ZZ Top, Taş. <gülüyor> Evet, ZZ Top'tan dinledik. Ee, Texas'tan Hollywood'a kadar popo aradıkları, bizi o sıcak yazgınlarına götüren <gülüyor> şarkıydı Taş. Bu parçayı İstanbul'dan e, muhteşem basçı Burak Kulaksız'a göndermek istiyorum. Gönderin. E, tamam, e-mail yoluyla ben kendisine <gülüyor> ulaşacağım. Tamam. Evet, şimdi de programımızın bir başka köşesine geçmek istiyorum ben. Bu köşe yetkililerden utanmadan talep ediyorum köşesi. Olağanüstü insan bu programın sizlere gelmesini sağlayan e, teknik masadaki Feryal Kabil'in iki sene önce icat ettiği bu köşe. Bu arada Feryal Kabil'le ilgili bir şey söylemek istiyorum ben. Her hafta kendisinden bahsediyoruz. Dinleyicilerimiz de kendisi hakkında biraz bilgi edinmeyi hak ediyorlar diye düşünüyorum. Oldukça garip bir insan kendisi. <gülüyor> Bence direkt cep telefon numarasını verelim. O Telefonumu içeride unuttum yoksa onu da yapabilirdik de. Kendisi bir Multitasking canavarı Multitasking ne demek? Aynı anda birden fazla iş yapma Yetisi Evet. Yeti Sol eli sürekli O kocaman mikserin üzerinde Bugün öğrendim ki ben sağ eliyle de çalışıyor Bugün öğrendim ki sağ eli sürekli Topcake üzerinde evet, onu Ben de çok şaşırdım Yani topcake elini çekmeden Bu radyo işlerini yapamıyor demek ki ve biraz önce yaptığı bir anons sayesinde öğrendik bunu. O kadar güzeldi ki elimi Top kekten çektim. Evet dedi. Demek ki bu Top Cake'e sürekli dokunulması gerekiyor. Bakın radyoya gönül vermiş iki insanız şurada. Tabii yıllarımı verdim ben. Ama şu camın bu tarafında olmakla o tarafında olmak arasında nasıl farklar var? Orada bambaşka bir dünya var. İnsanlar Top kek bıcıklayarak... İş ee, yapıyorlar. Ya Fark şu bu tarafta e, biraz akli dengeniz bozuksa herkes öğreniyor o tarafta rahat <gülüyor> rahat saçmalayabiliyorsunuz yani evet. dur yani Peki şimdi bu top kek cake... <gülüyor> tutarak sol eliyle radyo yöneten e, Feryal Kabil'in iki sene önce icat ettiği bu yetkililerden utanmadan talep ediyorum köşesinin bu haftaki bölümüne gelelim Yine bir Feryal Kabil talebi var bu, evet, bu arada bir anons yapmak istiyorum ee, Kimse e, radyosunun ayarlarıyla oynamasın çıtır pıtır sesler geliyorsa Ben çubukla geliyorum yani Yani onun sesi <gülüyor> Peki ee, Feryal Kabil'in bu hafta yetkililerden utanmadan talep ettiği şey Teknolojinin kapasitesinin sonsuz olması Lakin teknolojiyi tanımlamadı yani kapasitesinin sonsuz olmasını istediği şey tam olarak ne ben, bilmiyorum ben ama, ama bilgisayarlarla ilgili bir şey olduğunu tabii, tabii. tahmin ediyorum. O öndeki bilgisayarın e, hafızasının sonsuz olmasını istiyor. Hmm. Oradan gözünü kapatıp başını yukarı aşağı sallıyor şu anda. E, evet bilgisayarlarla ilgiliymiş. Bazı kültürlerde e, başı yukarı aşağı sallamak biliyorsunuz ki e, başka anlamlara geliyor. Hmm. Burada söyleyemeyeceğimiz anlamlar. Yok ben bilmiyorum. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> anlamlayacağını... <gülüyor> ama başka anlamlar. <gülüyor> Böyle boynunuz çok ağrıdığı zaman kafanızı omuzlarınıza doğru yatırırsınız ya ben şu anda yapıyorum. Ama dinleyicilerimiz için tarif ettim. Evet. Ne anlama geliyor? Hindistan'da hayır anlamına geliyormuş bu. O yüzden Hindistan'da birisi size hayır diyorsa onu ciddiye almanız çok mümkün değil. Ki. Peru'da da biz birazdan sizden kız istemeye geleceğiz anlamına geliyor olabilir. <gülüyor> çok güzel. Pekala. Bu akşam Heh. bir cover daha çalacağız. Bir dakika, e, benim bu konuda söylemek istediğim birkaç şey vardı. Bir kısmını unuttum, bir kısmını söyleyeceğim. Bilgisayarlarla ilgili mi? Evet, şimdi e, bilgisayarlar ilk çıktığı zaman e, byte, megabyte gibi şeylerle hafıza ifade ediliyordu. Evet. Daha sonra işte bunun gigası çıktı, terası çıktı. Evet. Terası çıktı derken teraslı bir bilgisayarımız var anlaşılmasın. E, terabyte anlaşılsın. E, Feryal'in istediği Sonsuz Byte içinde ben bir isim buldum e, Lise arkadaşım Ali Kocaba'ya da buradan bir gönderme yapma, Yapmak isterim e, Bu kadar yüksek bir hafızaya Bence Kocaba'yı densin Çok güzelmiş gerçekten e, O zaman Hem lise arkadaşlarınıza Hem de bütün İstanbul erkeklilere Tabii. Oradan, Buradan Selam olsun Karbora fırtına Efendim? Selam duracak. Bu bizim sizin okulla alakalı bir şey diyordu. Bizim, bizim okuldan olanlar anlayacaktır. Sizin anlamanıza gerek yok. Hemen Lenny White'a geçelim. Bizim, bizim okulda hiç öyle şeyler yoktur. Bizim okulumuzda işte Ayşe Özyılmazel vardı. Deniz Akkaya vardı. Öyle mi? Evet. <gülüyor> hemen <Ya>. <gülüyor> hemen <gülüyor> şeylere geçelim, şarkılara. Bir cover daha çalacağız şimdi. Evet, e, Lenny White adlı muhteşem insanın Edge adlı albümünden. E, bu albümde e, Miles Davis'in bas gitarcı diyeceğim değil, gitarcı diyeceğim değil. Folly adlı bir e, nesi oluyor? E, solo bass diyor kendisi. Lead baslıyor diyor. Lead bass diyor. E, gitar sesiyle çaldı ama aslında bas gitar olan bir aleti çalan Folly diye bir e, insan var. O da bu albümde bulunmakta. Buradan e, ünlü Deep Purple parçası biri yorumlamışlar. Attınız. Niye? Deep Purple değil miydi o? Değil. Tamam. Purple Haze. <gülüyor> Peki. Lenny White'tan dinliyoruz. Edge albümünden Cashmere. Lenny White'dan dinledik. Bir Led Zeppelin coverıydı. Kaşmir. Ben ilk defa dinliyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok iyiymiş. Size dedim. Teşekkür ederim diye. Rica ederim. <gülüyor> Sayın Oscar. Peki yani. Evet efendim. Şimdi bugünün sinema köşesine ben de kendi senaryolarımdan bir tanesiyle katkıda bulunmak istiyorum. Şöyle notlarıma bakayım acaba hangisiyle başlasak diye. İçlerinde en sevdiğimle başlayacağım. Buyurun. Ben biraz gizem katmak için önce Tretman'ı okuyup sonra filmin adını paylaşmak istiyorum. Buyurun. Heyecanı kaçmasın diye. Efendim filmimizin ana karakteri ki hala bir isim bulmuş değilim karakteri. Bir trafik kazası geçirir daha filmin ilk sahnesinde ve bu kazada dili kopar. Hastanede dil nakli yapılarak hayata geri döner. Fakat bu dil bir seri katile aittir. Zaman içinde karakterimizin yeni dili ondan bağımsız olarak cinayetler işlemeye başlar ve toplamda 12 kişiyi öldürür. Filmimizin adı Yabancı Dil, ee, sloganı da afişin altı için bir dil bir insan, 12 ceset. Mükemmel. Teşekkür ederim. Diyecek söz bulamıyorum. Ee, sizin bunun altına düştüğünüz notlara şöyle bir bakayım. Özgün Senaryo Güray Özgay. Görüntü yönetmeni Alican Malta olsun diye düşünmüşsünüz. Müzik için Röksop düşünülmüş ee, yönetmen tabii ki Tanju Eren. Başrol için düşünülen isimleri okumayacak mısınız? Onu da mı yazmışız? Tabii. Son sayfaya geliniz lütfen. Aa evet başroller için düşünülen isimler. Özgün Amal, Acun, Rıza Silahlı Pada, Özlem Tekin, Sunay Özgür ve Pink. Tabi bunlardan birisiyle anlaşacağız. O kadar paramız yok. Ben paramı Sunay Özgür <gülüyor> üzerine yatırmayı düşünüyorum. Valla Olur. Evet ayrıca Tanrıcı film hakkındaki notlarında yılbaşından sonra çekimlerine başlayacak olan film için Hollywood'dan özel efekt uzmanları ile anlaşıldı. Filmin 4 milyon dolara mal olacağı sanılıyor demişsiniz. Pekala şimdi sizin seçtiğiniz şarkılardan bir tanesiyle programımıza devam edeceğiz. Evet galiba bu benim seçtiğim parçalardan sadece bir tanesini çalabiliyoruz gibi geliyor bana. Saatimize bakıyoruz saatten ziy ziyade saatten ziyade feryale bakıyoruz çalarız çalarız gibilerinden bir yüz ifadesi. O zaman ikisinde çalıyoruz. Önce hatta ikisini aynı anda çalalım, bakalım neler olacak. <gülüyor> bakalım. Şimdi efendim dinleyeceğimiz şarkı The Last Poets'ten. Evet. Edecek. Son şairler. Evet. Bu The Last Poets nedir? Nedir? Ee, hatırlarsınız ee, 60'ların sonu, 70'lerin başı. Bunu hatırlamam mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil. O zaman ben size anlatayım. Şimdi atmışlar. Her şey toz ve gaz bulutu. Neyse o zamanlar bir siyah hareketi vardı. İşte kara panterler, kara leoparlar, kara aslanlar bu şekilde bir, bir takım gruplar vardı. Onlardan çok az kaldı. Ama işte onlarda bunlar gibilerinden. The Last Poets. Yani e, siyah ırkın e, hakları ve bunun üzerine hmm. e, şey yapmış, e, yazılar yazmış, şiirler yazmış insanların şiirlerinden e, bir takım e, işlerinde Bill de olduğu ki böyle projelere çok kendisi teşnedir, teşnedir e, Böyle e, The Last Poets adlı bir e, grup. Bunlar 1994 yılında Holy Terror diye bir albüm çıkartmışlar. Evet. Dinleyeceğimiz şarkı da. O albümden. Ee, bu parçada e, vokali Ömer Bin Hasan e, yapıyor. bu Collins bassları çalıyor. Ee, Bill de artık eline geldiyse onu çalmış. Peki yani o zaman The Last, po Last Poets'dan dinliyoruz. Mentality. When he told Adam to try, what well he was told not to try, and Adam didn't ask the question why. And when he lied after that first try, and the sky sent man on the quest for getting a high, meaning the highest, five state of being, the and the blindness to be seeing what God is seeing, to live a thousand years to be created at the same time, all in the confines of a human mind, split the scene. The feeling's so clean, your dick is part of the ultimate scheme But man didn't have that much brains or luck All he wound up doing was getting fucked up High off whiskey and wine, high off champagne High off lying and cheating and ill-gotten gain High off lust and pleasure and fear and pain Smoked dope and pills and they came cocaine Easy little tone, easy little rush, easy piece of illusion to soften the crush. The inner soul becomes the outer glee, the moment becomes exciting while begging to be free. Don't worry about it, I've got control, don't worry about the madness looking in my soul. So subtle, precise, so focused in goal, the truth becomes pretense, the lie becomes bold. The morning becomes neat, the night satisfaction, the moment becomes open to... Fatal attraction. Pretty little girls and pretty little sighs. Pretty little deceptions become pretty little highs. The movie, the song, the opening scene, the moment sparkles and then becomes so mean. Slow dance, fast dance, fast forward into reverse. The imagination becomes doubtful and then a curse. So casual, so social, so pervasive to use. What's good for the gander becomes deadly. Bars. you're a monster living but you walk like the dead coke is the voice just inside your head i hope you can dig what i just told you the only safe coke is a coca-cola piece the rumors keep you living your last sense of pride partially hopeful been partially denied. Lonely women and fireplaces, burning memories into their faces. Empty bottles against the wall, a knock on the door, a sound in the hall. Kiss me long, kiss me now. Tell me you love me, but don't tell me how. You cross my mind, but I don't know why. Sometimes your spirit makes my body cry. Happy days have come and gone, trapped in the rapture that lingers on insanity in mirrors and smoke sincerely yours in the name of coke to shake that shadow to take that stroll to let the mind take its toll life or death which way to go the conscious degenerates begins to flow can't see the forest can't see the trees can't feel the change of the coming breeze the act of reason becomes desperation comes hesitation God becomes distant and yet so close the sensation comes easy and then easy goes taking advantage while taking the breaks almost forgetting what it takes caught in between the coming back caught in the moment of the closing act revealing to self on what to find the puzzle why last stand in, dedik. E, mentality şimdi size iki şarkı var dedik ama iki şarkı ve az zaman kaldığı zaman yapmamız gereken önemli şeylerden bir tanesi bu konu hakkında daha az konuşup bu şarkıların ikisini de çalmak. Ee, bu konuda o kadar çok konuştuk ki şimdi ikinci şarkıyı çalamayıp size veda etmek zorundayız. Eh ne yapalım artık haftaya. Peki sevgili dinleyiciler Müzik iki ayrılırın 5. bölümünü şöhret konusunu irdeleyerek geride bıraktık. Bu akşam teknik masada sol eliyle sefa söyler sağ elinde top kekiyle ve hemen onun arkasında sol elinde kısa kesilmiş meşe sopası sağ elinde kırbacıyla olan üst insan Feryal Kabil vardı. Ben Güray Özkay, ben Tanju. Hepinize iyi, iyi bir akşam diliyoruz. Önümüzdeki hafta müzik iki da görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Maput show vardı bir. Değil Hatırlar mısınız? Ne, ne? Güzeldi hakikaten.